sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat galalet, her dalalette ateştedir. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve ramekatim. Biliyorsunuz selamın insan üzerinde çok büyük etkisi var. Geçen sohbette de durduk. Allah'ın selamı, güveni, esenliği hepimiz üzerimize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 karışık karışına, arşına arşına tıpa tıpa uyacaksınız diyor. Değil mi? 73 kardeşinde. Onlara bakıyorsunuz ehli kitaba biraz sonra gelecek meselelerde Yahudiler de, Hristiyanlar da kitaplarını ne yapmışlar? Kahlif etmişler. Hem kendileri kafir olmuşlar hem de gelen neslin ne yapmışlar? Kafir olmasına sebep olmuşlar. Bakın bugün Yahudilerin, Hristiyanların ellerinde Tevrat ve İncil yok mu?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 adepte olasınız diye okuyayım. Onları aralarındaki anlaşmazlıkları halletmelerini söyle. Hepsiyle ayrı ayrı toplantı tertip et. Sonra Demirer, Erbakan, Türkeş ve Fevzoğlu kullarımızdan toplan. Bugün öğleden sonra Sanayi Bakanlığına git. Soner'in sağ tarafına otur. Falan falan falan. Bayitler kimin biliyor musunuz?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 13-14 tane kayda koymuşlardır. Siz bu Kur'an'a yaklaşamazsınız. Siz bunu ne yapmazsınız? Anlayamazsınız. Öyle ölçüler koymuşlardır ki hala asrımızda bile Kur'an'a yaklaşmak adeta birilerinin tekelindedir kardeşler. Birileri de öyle aşırı gitmişlerdir ki bunu tar okuyan anlar diyen, mealci tayfası çıkmış. Haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dahi postacı memuru veya bir televizyonun anteni mesabesinde kelimeleri bile ne yapmışlardır? Yakıştırabilmişlerdir. Ve bunun en büyük önderi e, Allah canını aldı. Biz bu Tahrir'in Türkiye'deki kurucularından o e, Erzimet Özkan dediğimiz bir alçak vardı. En büyük peygamber düşmanlığını Türkiye'de yayanlardan birisi sordu. Ve hocası da Hikmet Rehvelidir. Sonra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 insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerlerdir. Evet. Bugün e, Hristiyan kilise dediğimizde aklınıza ne geliyor? Papaz bir yere oturuyor. Öbürü geliyor, günahını ikrar ediyor. hasılında bir miktar para, mal bağışlıyor ve cennet ne yapıyor? Onun onu veriyor. Bugün bir tane Sadıya menzile gidiyor.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 İlahi edilmişlerdir. Halbuki e, İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmeti biliyor musunuz kardeşler? Mesela Keyf suresinde mağaraya sığınan insanların verdiği mesaj neydi? İlk Kur'an şöyle bütünlüğüyle düşünmüyor musunuz? İnsanlık öyle bir çığra gelmişti ki öldükten sonra dirilmeyi ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı artık.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 Üçlü şeye getirmişler. Kutsal ruh, baba ve çocuk diye haşa. Peki bugün kimler vardır bunların yerine? şekler var. Allah'ın cemalini görmeyen şehitlik ne yapamaz? İddia edemez. Onlar her bakışta Allah'ı ne yapıyorlar haşa? Görüyorlar. Ondan ve öyle bir şeyler uydurmuşlar ki kutup, üçler, beşler, kırklar Allah onlara danışmadan hiç kimseye bir şey haşa vermezmiş. Kötürüm, yatalak birisini bunların yanına götür, türbelerine bir de bakarsın, boşarak çıkıp geldiklerini görürsün tipinde insanların arasında ne yapıyorlar, bir şeyler yayabiliyorlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hristiyan ve Yahudilerin kitaplarını tahrif ettikleri yer yer kendi elleriyle yazdıkları açık açık ne yapıyor, belirtiliyor.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 Ve bütün bunlar da yetmiyormuş gibi, bunlar Allah katındadır diyerek tahdidlerini tesirlendirdiler. Günümüze gelelim, hiç mesnevi okudunuz mu? Veya Fıtıhâtı Mekki'yi, Fusûhü Hikemi veya Risale-i Nur'u, biraz daha güncelleştirelim. okudunuz mu kardeşler? Onların hepsine bakın kardeşler.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 her türlü iğrenç sözlerle dolu Allah'tan nasıl böyle şey gelir kardeşler? Veya Fıstı e gidin veyahut Fıstı Atı Mekke'ye gidin o da aynı şekilde ben uykuyla uyanık halde Allah Rıslım'ı gördüm bana bu kitabı verdi bu Allah'tan gelen hikmetlerdi insanlara anlat dedi diyorum. veyahut işte dört imamı gördüm dört imamdan kasıt da İmam Rabbani Şahin Naksı bendi Mevlana Celalettin Rumi birisi de miydi? Muhittin i̇bn Bunları gördüm işte şöyle şöyle şöyle oldu. Bütün bu kitaplarda da aynı tescili ne yaparsınız? Görürsünüz. Şimdi Risale-i Nur okuyan bir Müslümana gel kardeşim Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetini oku dediğinde de ne okuyorum ki? Bu Kur'an'ın zaten tescili der. Evet. Doğru mu? Evet. Bu Kur'an'ı zaten açıklayıcı der. Bu alemlere hikmet gelir Bak zamanın bedisidir bu insan. Kur'an'ı en güzel açıklayan bu der. Veyahut öbürüne gidin tasavvufa. Onlarda ne der? Siz anlamazsınız. Bunun zahiri manası böyledir ama vatini şöyle şöyle manaları vardır. Ve bir sürü sözler koyarlar. Mümin kafir olmadıkça, annesiyle zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümin-i olamaz. Küfür ettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye İmam Rabbani yaz yazar. Sonra bunun teviline başlar. Ha zaniren bu böyle de siz böyle anlamayın diye Aynen Yahudilerin Tevrat'ı tarif ettikleri gibi bunlar da ne yapmışlardır? Allah'ın kitabını ve onun getirdiği hükümleri tahrize çalışmışlardır. Yani Allah azze ve celle "Ey iman edenler biliniz ki Tahanlardan ve rahiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanlar ondan o yoldan aynı Aynısı olmuş. Bugün bakıp hangi tarikat şeyhine giderseniz gidin inan padişahlar bile öyle yaşamıyor kardeşler. Hanımları bir iğne iplikten bir sökük dikmekten habersizdir. Altlarında asrın son model, arabaları, teycisatları neyse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 İnsanların duygularıyla da oynayarak Müslümanlıklarını ne yapıyorlar? Seberiyorlar. Düşünün, Uzayir Allah'ın oğlu demekle kutup demek arasında ne fark var kardeşler? Üçler, beşler, yediler demekle vallahi santim farklı yok. Yani Allah ona danışmadan sana ne çocuk verir, ne mal verir, ne bir şey verir. Her şey onların elindedir. Onlar uçarlar, kaçarlar, sen yetiş ya Rabbim demezsin. Yetiş ya Piri. O sana hemen yetişir. Senin sıkıntılarını giderir tipinde. Hep bunlar empoze edilmiş ve bunlar da insanı günde ne yapıyor çıkarıyor. Ve bunlar tamamen iftira, efsane ve hikaye türü insanlara anlatılır. Ama maalesef adama getirirsin dersin ki Allah Resulü şöyle diyor. Bu halde böyle nakledilmiş. Zamana kadar nasıl gelmiş?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 Ve Allah'a yorgunluk işnad ederler. İşte altı gün çalıştı, yedinci günü yoruldu, istirahat etti derler. Yine Allah'ın haşa, Yakup'la güreşip onu yendiği gibi komik hikayeler uydururlar. Bugünkü Tevrat'ta bunları bulur. Bu kadardan da kalmaz. Peygamberlere de birçok istirahat atarlar. Tevrat'ta Adem Allah'ın dilinden ilahlaşmış biri gibi tanıtırlar.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 Tekrar okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Orada Allah Resulü ve Vesselam bir ümmetine bir şeyi vasiyet etmiş. O vasiyet neydi? Ashabından bize ve kıyamete kadar gidecek bir vasiyet var. Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Sahabe bu emri alınca anında hayatına geçirmiş mi?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 Ta İsa Aleyhisselam'dan ne kadar sorma olmuş. Ve İsa'nın yolundan çıkan Allah'a verdiği sözde durmayan Hristiyanlar böylece ihtilafa düşmüş, ayrı dinlermiş gibi mezheplere bölünmüş, asıllarca birbirleriyle de Gelin şimdi bizim versiyona bakalım. Bir namaz meselesi, mayda altıyı biliyorsunuz değil mi? Yolda, kadınlara dokanmışsanız. Yoldan gelmişseniz ne yapın? Elleri bir sektöre kadar yıkayın, kafayı meşgedin. Abdest ayetini biliyorsunuz değil mi? Gelin şimdi bunun hükümlerine. Hanefi sıkı çıkmış mı? Şafii sıkı Maliki, Hanbeli, Şia, daha işini sayamayacağım bir sürü fıkı. Bir ayette hem de kofkode dört tane büyük imam olarak kabul ettiğimiz Ebu Hanife Allah kendisinden razı olsun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 Dört mezhebe inanmayan kafirdir. Dört mezhebin dışında bir şeye bakan mezhepsizdir. İşte şöyledir, bunlar söyledik, dinsizdir. ve bizden de birisi çıktı daha bugünlerde. İstanbul'da oturan birisi herhalde Masar Oğuzluğuna yakın oturuyor. Tamarhane var ya. Herhalde oradan eşinden o da. Dört mezhebe inanmayan e, işte dört mezhebi Allah levh-i mahfuzda yazdı. Herhalde ona da vahiy gelmeye başladı. Ve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 düşünün. Hadi karşı taraf böyle söz söylese önemli değil ama güya selesim veya Kur'an sünnetten amel ediyorum diyen bir insanın da dört mezhep haftır Allah levh muhafızda yazılıdır sözü yani eshefle sıçlanması gerek. Ben zannedersem Masar Osman'dan etkilendiği inancındayım. Oraya yakın oturdukları için herhalde etkilendiler. Evet. Bakın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 Toplumun gözünde de Müslüman'ı ne yaptılar? Erittiler. Ve öyle hale geldi ki bugün din garipleşti. Din garip kalırsa kardeşler, düşman tarafından bidattı, hurafeydi, işlali attı, şirk unsurları altın devrini yaşar. Bugün dansız oynatan bir televizyon kanalı ramazan geldiğinde ne yapıyor? Hoca efendiler oynatıyor, ellerine tefe alıyor,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 Anmak günlerinde bilmem ne yapılmaya başlanmıştır. Ümmeti Muhammed, Ümmeti Musa gibi Yahudileşme temayülüne girmiş. Belki Tevrat gibi tahrif edilmedi kitabımız kardeşler ama Allah tarafından Tevrat'ın korunması İsrailoğlu alimlerine tevdi edilmiş. Fakat Allah'an olsun ki bu ümmetin alimlerine bu vahiy bırakılmamış. Bıraksaydı Aynı tahrifat ne yapardı? Mişkiyle bizde de gündeme gelirdi. Allah Azze ve Celle hamdolsun ki bu zikri biz indirdik elbette biz koruyacağız. Ayetini indirmiş. Allah'a hamdolsun. Bakın şimdi tekrar kavram olarak tahrife şöyle bir dönecek olursak İsrailoğulları Tevrat'ı tahrif, geri dönme yolu değiştirme, yoldan çıkma bozma, eğilme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 dinlemez olacak gibi hakaret ifadesini ekleyebiliyorlardı. Veyahut bizi gözet kolla manasına gelen rayina ifadesini dillerini ayın harfinde kırarak çobanımız anlamında rayinaya çeviriyorlardı. Hütta yani Ya Rabbi bizi affet demeleri gerekirken buğday anlamına gelen hütta dedikleri de bu örneklerin arasında görebilirsiniz. Bunları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 Ee, Konuşmalar tuttu da hala profesördür bu adam. Diğer eksiklerinin orada bir sempozyum oldu. Nasih ve mensuh meselesini istediler. Ben hocaya dedim ki Kur'an'da nasih ve mensuk anlattığınız kadarıyla dedi kabul etmiyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu bir ayeti yani hükmünü kaldırmaz, unutturmaz ve bunu değiştirmez diyorsunuz.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 Nisa 43 okuduğunda sarhoşken yaklaşma diyor. diyor mu burada? Ama maide 90-91'de ne yapıyor? Sosun hükmünü veriyor. Şimdi bunları nasıl izah edersiniz dedim misal. Ya dedi bir adam yeri iman etmişse içki de içiyorsa ya ona içme demezsin. Bak bunda fayda da zarar da var dersin. Sarhoş mu gördün? Ya ayıkana kadar namaz kılma. Ne diyeceğini bilmiyorum dersin. Ha sonra artık iyice şuurlandı mı ya bak bu şeytanın işi bunu tamamen şşş terk et dersin diyor yani adamlar peygamberin yerine yani şarenin yerini Allah'ın yerine istedikleri gibi konuşma hakkını ne yapıyorlar buluyorlar bu tahripin nereden geldiğini anlıyor musunuz <gülüyor> kardeşlerim aynı Yahudiler Hristiyanlar gibi yani hahamları rahipleri gibi kendilerini Allah'ın ayetlerinde söz sahibi zannediyorlar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 İbn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim kim yıldıza bakar ki hanette bulunur. Evet. Evcet yapar, jifirle uğraşır, İslam'da nasip yoktur. Ve evet, bakın. Evet. Yine mesela yakın tarihte bir 19'cu birisi çıkmıştı bir manyak hatırlıyor musunuz? Hep ayetleri bir 19'a böyle kim doğegetsiz ise ne bir şeydi neydi?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 tahrif oluyor. Yani örtsen de olur, örtmesen de olur. Kapının ağzına kadar Müslüman olarak gel ya içeride ilim öğreneceksin. İlim, İslam'dan önce gelir bak çağdaş olacaksın, örümcek kafalı olmayacaksın. Çıkar bunu koy. içeride iyice kafana güzel şeyler doldur. Sonra gel, kaçmasına hemen ört Bu, Bu. niyet olmaz. Evet. Yine İslamiyet'le tahrif gündeme gelmiş. Ve bunda da dedik ki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 Ve benim getirdiğim şuna iman etmese, amel etmese o bile yoldan çıkmış çapkınlardan olur diyor. Bugün bizim İslamiyata yani Tevrat'a buna niye ihtiyacımız var ki kardeşler? Bize Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ne yapar? Yeter. Ve bize İslamiyattan geldiğinde e, İslam'da takınılacağımız bir tavır var. ve Vesselam ne diyor? Ne tasdikleyin, ne beyalan.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 kelimeleri tahrişe gidilmiş. Asıl yaratıcı göz ardı edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deprem yılları olacak diyor biliyor musunuz? Bunlar ne diyor? Fay hatları kırıldı. İşte değişik şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Ne yapılıyor? Yani dinin kelimeleri tamamen ne yapılıyor? Unutturulmaya çalışılıyor. Yine kardeşlerim tahrif deyince hurafeci, hurafeci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 ...ve Müslümanların tevhid akidesini anlatan insanlarsa... ...radikal, dinci veya da insanların kanını için ...veyahut işte kafasını, elini arkasını elinden domuz bağlayan, bağlayan kafasını kesen kan olarak anlatılmaya başlandı. Öbür taraflarsa işte çağdaş, Müslüman bunlar... ...veyahut teknolojiden de yararlanarak çıplak, açık seçik, fahişe kılıklı insanlar...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 bazı insanlar çıkarak İslam'ın ve İslam aleminin şeklini, şemanını öğretsin bu olduğu insanlara ne yapılıyor? Öğretiliyor. Bu da başka bir tahriftir kardeşlerim. Ve 19'culuk dedik. Bu da Amerika'da yaşamış Türk asıllı birisinin Raşid Halife adı altında bilgisayarda analiz ederek icat ettiği bir hastalığı piyasaya sürmüş ve hakikaten de birçok insanda buna ne yapmıştır?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 Veyahut da bazen hiç kılmıyor. Neden kılmıyorsun diye sorduklarında görmedim de sorduklarını izledim. Biz ne konuşuyoruz ki diyor. Yani şurada yapmış olduğumuz bir şöhbet Allah anmak değil mi? Bu da bir zikir, bu da bir namaz diyerek böyle Allah kelamı konuşuluyorsa namazı da kılma ihtiyacı ne yapmıyorlar? Duymuyorlar. Tahrifi görüyor musunuz kardeşlerim? Dinden soyutlanırsanız,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 Cidden çok büyük. Allah Azze ve Celle'ne bizlere tekrar şuur isyan Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hâneke, Allahümme ve bihamdike, eşhüven la ilahe illa emke, estağfurullah ve tûbûlâ. Velhamdülâhe